Uzaktan orta boylu görüldüğü halde, yanına gelen en uzun boyludan, daha uzun görünürdü. Bu mucizesini müşahede etmeyen hiç olmamıştır. Yüzünün içinden parlayan nurları müşahede etmeyen hiçbir mümin olmamıştır. Yukarıdaki tavsifle Hazreti Ali ve Hint bin Ebi Hale'den başka hiç kimse tavsif edememiştir. Münavi diyor ki, ihtimal ki bu ikisi de Nübüvvet ve risaletten önce yanında çok kaldıkları için hilyesini bu suretle vasfedebilmişler. Ama hakikatte Peygamber aleyhissalatu vesselam bu vasıflardan da yücedir. Ashab-ı kiram huzurunda oturdukları vakit bedenlerinden bir kıl dahi kıpırdanmazdı. Onun azamet ve heybetine dalarlardı. Ali'ül Kari'nin işaret ettiği gibi Hazreti Hasan'ın sormasının sebebi onun hilye-i şerifini hayalinde tutmak içindi. Yani rabıta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesi ve Kur'an-ı Hakim'in bildirmiş olduğu manevi evsafı olan yüce ahlakı, ashab-ı kiramın hafızalarında yerleşmiş, kalp, ruh ve sinelerini istila etmişti. Bu istila sayesinde her birinin imanlarına yeni bir iman katlanırdı ittiba diye ifade edilen mehabbet sebebiyle ashab-ı kiram hepsi fena fil rasul ve göğüslerindeki Kur'an-ı Hakim'in ahkamının tatbikiyle de fena ve bekabillah idiler. Peygamberin ahlakından ibaret Kur'an-ı Hakim'in emirleri iman mertebesinde sinelerinde tabı olunduğu gibi İslam makamında huşu ve itaatkarlıkla azalarında ve ihsan mertebesinde de kalp, ruh ve sırlarında yerleşmişti. Sözleri, fiilleri ve özleri birleşmişti. İşte üstün terbiye ve ulvi ruh olgunluğu, sırrın sırrı, aşkın ötesi, burada müşahede edilir. Ve işte zamanımıza kadar da hamdolsun, bu üstünlük ve meziyet manevi hilafetle devam etmiştir. Nitekim Kur'an-ı بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ف۪ي صُدُورِ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ Hayır, hayır. O, eşit, Kur'an yahut peygamber, kendilerine ilim verilmiş insanların sine ve sırlarında parılayan besbelli ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası bilerek inkar etmez. Maalindeki el ankebut suresi, 49. ayetinde bu hüküm tasrih edilmiştir. Müfessirlerin kısmı azamisi hu ve zamirinin Kur'an'a raci olmasını tercih ettilerse de Taberi zamirin peygambere raci olmasını tercih etmiştir. Bu takdirde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evsafı, hilyesi hatta ummiyî dahi ehli kitabın hafızalarında da var idi. Ehli kitap bu sebeple onun gelişini iştiyakla beklerlerdi. Ancak peygamber geldikten sonra onlardan ehli insaf, Abdullah bin Selam ve Selman-ı Pak gibiler onu tanıdılar ve kabul ettiler. Ancak nefs ve hevasına mağlup olanlar da inkar ettiler. Elbette peygamber hayatından sonra da nübüvvet ve risalet makamıyla müminlerin kalbinde yaşamaktadır. Ayete isim cümlesiyle başlanılmış olması da bunu gerektirir. Alusi mezkur zamirin Kur'an'a aracı olması daha zahirdir demektedir. Kurtubi'nin beyanına göre kalpte Kur'an'ı hıfzetmek sadece bu ümmete mahsustur. Nitekim Hasan Basri'nin görüşü de budur. Bu takdirde ayet-i kerimenin manası şöyle olur. Peygamberin ahlakını bildiren ve vahiy ile gelen Kur'an, Delilleri ve ayetleri haktır. İnkarı muhaldir. Allah'ın dini ve hükümleri onunla bilinir. O hüküm ve besbelli ayetler, fıkıh ve hikmet ilmini bilen tertemiz saf bilginlerin göğsünde yerleşmiş ve sabittir. Ashab ve ardınca giden ulemanın, Kur'an'ın ezberledikleri lafızları zihinlerinde, korudukları ahkamı kalplerinde, güneş gibi parlaktır. Allame Ebu Suud da bu manayı tercih etmiştir.